Ve en son iki dersimizde, iki beraberliğimizde Nur ayetinin tefsirini okuduk Elmanlı Hamdiyazır'dan. E, bugün de inşallah becerebilirsem e, sabahtan duyurduğum gibi Meşkak-ı yani Gazali'nin Nur Ayet'inin e, tefsiri olmasa bekliyorum. Küçük kitabının e, inşallah özetini size aktarmaya çalışacağım. Kitap şöyle bir kitap arkadaşlar. Türkçesi çok çeşitli tercümeleri var. Ben e, Asım Cüneyt Köksal hocanın tercümesini e, esas aldım. Bu şeyde, bu özetle Ketebe yayınlarından çıkmış. Efendim, başka tercümeleri de var. Hatta bende de bir iki tercümesi daha var. Deneyebilirsiniz. Az elinizdekini okuyabilirsiniz. Ama hani böyle çok da... <gülüyor> bunu söyleyince de bazı kardeşlerimiz ne yani biz avam mıyız diyorlar arkadaşlar İslami ilimler açısından mesela ben şahsen avamım dolayısıyla efendim bizim böyle bunu çok da bütün detaylarıyla bilmemiz gerektiğini bunu bilmediğimizde dini hayatımızda ahlaki hayatımızda kulluğumuzda bir eksiklik olacağını düşünmüyorum şahsen zaten Gazali kendisi de bunu söylüyor fakat madem ki diye yazırın tefsirini okuyoruz ve madem ki Nur ayetini okuduk ve madem ki bu kitabı okuyup böyle çalıştık, hani bu şekilde efendim size göstereyim, ee, şöyle böyle sayfalarca, şu iki sayfayı anlatmayacağım, onun için geçiyorum böyle. Özetler çıkardık, ulaşılabilecek şekilde olabildiğince şematize etmeye çalıştık. Dolayısıyla bunları paylaşalım ve e, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve Elmalı'nın ifadesiyle mahiyetinin nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde kendisine isim olarak aldığı Efendim nurun üzerimize e, her anlamda yani gözlerimizin nuru, aklımızın nuru, vahyin nuru ve doğrudan doğruya Allah Teala'nın nurunun e, tecelli edebilmesi için hazır hale getirmek üzere kendimizi bir aşk ve şevk olsun. Öyle diyelim. Bu gayretler oraya e, varsın inşallah. Efendim e, Cenab-ı Hakk'a sığınarak başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar malumunuz Nur suresinin 35. ayetine Nur ayeti deniyor. Ve e, Allahu u nuru semavati vel ard ifadesiyle başlıyor. Allah göklerin ve yerin nurudur ifadesiyle başlıyor. Elmallah Hamdi yazır. Burada zımnen bir ca'il-i nur semavati vel-ard. Allah göklerin ve nuru, yerin nurunun yapıcısıdır, yaratıcısıdır ee, gibi bir e, hani parantez içinde bir ca'il kelimesinin olması gerektiğini diğer ayetlerde. Çünkü Allah nuru yaratan diye kendisini tarif ediyor. Böyle kabul ediyor. Ee, onu kapatıyoruz bugün e, Elmallah'yı. Efendim Gazali ne demiş? Ona bakacağız. Gazali. Ee, arkadaşlar ayet-i kerimeyi üç gruba ayırmış. Yani üç parantez şey, üç paragraf gibi düşünün. Ee, kitabında da e, birinci fasıl, ikinci fasıl, üçüncü fasıl diye bu üç bölümü e, ayrı ayrı yorummuş. Ayetin üç bölümünü. Birinci bölüm Allahu nuru semavati vel art İlk cümle yani. Bu birinci fasıl. Ee, ikinci bölüm Cenabı Hakk kendi nuru için bir benzetme yapıyordu hatırlarsınız. Metelü'n-nurihi kemişkatin fiha'l-misbah el-misbahu fi zujacatihi ez-zujacatu ka'ennaha kawkabun durriyun yuqadu min zeytunetin la ve la garbiyyetin yekadu zeytuha ve le'ulem temsis hunar nurun ala nur. yani Cenab-ı Hak göklerin ve yerin nuru olduğunu ifade ettikten sonra onun nurunun neye benzediğini anlatmak için bir benzetme yapıyor. Çok girift bir benzetme. Bu benzetmenin anlatıldığı paragrafı da ikinci bölüm olarak kabul ediyor ayet-i kerimede. Ve işte orada niçin misal verilir, insan aklı misalle nereye ulaşır, nereden nereye varır? işte e, müşahede aleminden melekut alemine geçitlerimiz bizim misaller verme yoluyladır. Onları falan anlatacak o bölümde. Son olarak da yehtillahul nurihi men Allah nuruna dilediğini hidayet eder. Dilediği kişiyi kendi nuruna eriştirir. Veya rubibullahul emsal Allah insanlara böyle misaller verir. Vallahu bi kulli şeyin alim Allah her şeyi bilendir e, ifadelerinin olduğu ayetin bitiş cümlesini de e, Üçüncü fasıl olarak kabul ediyor. İnşallah burası anlaşılmıştır. Yani siz de önünüze ayetin mealini açıp birinci fasıl dediğimizde nereyi kastediyoruz? ikinci fasıl dediğimizde nereyi kastediyoruz? Üçüncü fasıl dediğimizde nereyi kastediyoruz? Oradan takip ederseniz e, kopmamış olursunuz. Şimdi birinci fasıla dönüyoruz. Ayetin ilk cümlesi yani. Allahu u nuru se mavati vel artı. Diyor ki, hak nurun Allah olduğunu... Nur isminin ondan başkasında sırf bir mecazdan ibaret olup hakikat olmadığı hakkındadır bu bölüm diyor. Hak nur Allah'tır. Allah'tan başkasında başkasında nur ismi yani işte e, akıl nuru, işte göz görme nuru, basar nuru gibi nurlar e, sırf bir mecazdan ibarettir, hakikat değildir. Nurun hakikati, Allah Teala'ya mahsustur. Hakiki nur odur diyor. Biliyorsunuz Elmallah Hamdiyazır da buna karşı çıkmıştı. Neyse o şeyi geçelim biz. Efendim şimdi diyor bu birinci fasılda size bunu izah edeceğim diyor. Çünkü Allah nuru semavati vel art demişti cümle. Hatırlayın ayetin ilk cümlesi. Allah göklerin ve yerin nurudur demişti. Bunun da üç ayrı insana insan çeşidine göre üç ayrı şekilde anlaşılabileceğini yani üç kademesi olduğunu söylüyor. efendim birincisi avama göre, ikincisi havasa göre, üçüncüsü hava, havasa göre. Avama göre e, nur ne demek? Görme duyusu kastedilmektedir avama göre. Yani gözümün nuru deriz ya. Allah işte gözünün nurunu almasın hiç kimsenin deriz mesela. Gözünün nurunu kaybetmiş de, denir e, görme yeteneğini kaybedenler için. Bunlar e, avama göre nur görme yeteneğimizdir. havası göre yani e, üçe ayırdı avam, havas ve havasul havas. E, havas avamın bir üst derecesi. Onlara göre idrak, nura ve gören göze bağlı yani bizim bir şeyi idrak etmemiz bunu çok detaylı anlattım Elmalı Hamdiyazır'ın tefsirinde onun için oraya girmiyorum idrak bir ışığın nurun olmasına bağlı tabi nur ışıktan ibaret değil onu da ayrıca söyleyelim bir de onu gören göze bağlı idrak için gören ruh zahir nurdan daha üstündür yani bizim iç dünyamızda o ee, nurun e, cisimlerden yansıyarak bize ulaşması e, ulaşmasını görmeyle sonuçlandıran içimizdeki süreç o e, cisimlere yansıyan zahiri nurdan yani ışıktan daha üstündür. Zira zahir olan nur idrak için bir yardımcı olmaktan başka bir şey değildir. Yani asıl olan akıl nurudur, idrak nurudur. Daha doğrusu içimizde görmenin tamamlanması için, gördüğümüz şeyi tanımlayabilmemiz için hem görme işlemine dair biliyorsunuz bunu biyolojiden, görme işlemine dair iç dünyamızda olup bitenler o kadar hızlı bir şekilde oluyor ki biz onları fark etmiyoruz. İşte ilk önce gözün tam da detayları bilmiyorum yanlış şeyler söylemeyeyim. Gözün içinde bir takım işlemlerden geçiyor. Sinirler aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletiliyor. Beyindeki görme merkezi onu tanımlıyor. İşte bu sürecin diyor o cismin görülmesi sağlayan nurdan bu süreç çok daha üst derece bir nurdur, akıl nuru diyelim, görme nuru diyelim. Buna, zira zahir olan nur idrak için bir yardımcı olmaktan başka bir şey değildir. O zaman asıl nur gören ruhtur gören ruhtur yani bizim içimizde e, görmemiz ve görmemiz gördüğümüz şeyi anlayabilmizi sağlayan akıl idrak kapasitesi havasa göre nurdan kasıt budur diğeri o avamın nur dediği yani sırf fiziksel görme bunun bundan çok daha alt kademededir diyor havasul havasa göre ise yani e, bu ikinci derecede yani görünenin arkasında bu görme işleminin nasıl gerçekleştiğini e, işte hem fiziksel olarak hem akıl ve hem onu tanımlayan, e, idrak eden ben olarak bu sürecin nasıl tamamlandığını e, idrak eden anlayan, bunu takip edenlerin içinde daha da seçkin olanlar var ilimde, kavrayışta daha da seçkin olanlar havasül havasınlar, seçkinlerin de seçkinleri. Onlara göre Nurun ilk kaynağı nedir? 2. üstüste. Nurun ona başkasından gel, e, afedersiniz. Hava fil havasına göre doğru söylüyorum. Nurun ilk kaynağı nuru ona başkasından gelmeyen, onun dışındakilerin nuru kendi ışına kayıp olmayandır. Yani nurun kaynağı nedir? Nur kendisine başkasından gelmeyendir. Bu da doğrudan doğruya Allah Teala'dır biliyorsunuz. Ee, onun nuru, onun dışındakilerin nuru kendi başına kaim değildir. Nur ismi bu ilk nurdan başkası için mecazdır. Hakiki nur Allah olduğu gibi, hakiki mevcut da Allah'tır. İşte la mevcude illallah tasavvufdaki e, buraya kadar dayanıyor. Havasul havas, e, bütün nurların İlk kaynağının nur olduğunu, onun dışındakilere nur denmesinin mecazi olduğunu, efendim ve onun dışı hakiki nur, yani nurunu bir başkasından almayan hakiki nur Allah Teala olduğu gibi efendim hakiki mevcut da Allah Teala'dır. Şimdi buradan Gazali tabi arada başka açıklamalar da yapıyor ama e, işte bu nurları birbiriyle kıyaslıyor falan detaylı oralara siz bakabilirsiniz arzu ederseniz. Buradan hemen hakikat nedir e, ve varlık e, işte Allah Teala hakiki mevcut Allah'tır, onun dışındakiler ancak mecazen mevcuttur diyebiliriz dedi ya, işte o konuyu açıklayacak şimdi. Efendim, e, hakikatin mukabilinde nur olan e, afedersiniz. Mukabilinde nur olan vücut varken ne başkası ne de kendi nefsi bakımından mevcut olmayan şey zulmetin son noktasıdır. Bu cümleyi biraz tekrar edelim. Mukabilinde yani e, bir hakikat var. Bu hakikat Allah nihai noktada Allah'ın varlığıdır Çünkü onun varlığı için bir başkasının varlığına ihtiyaç yoktur varlığı kendisiyle kaimdir hakikat e, hakiki varlık sadece Allah'tır bunun mukabilinde ne var karşısında Nur olan e, zıttında Nur olan vücut varken ne başkası ne de kendi nefsi bakımından mevcut olmayan şey yokluk var yani onun e, ha, gerçek, e, hakiki varlığın zıttı, yok, hakiki yokluktur, tam bir yokluktur. Zulmetin son noktasıdır burası. Ve aslında Allah dışındaki bütün varlıklar e, zulmetten nura çıkmak için, yani yokluktan varlığa çıkabilmek için, e, görülebilmek için, var olabilmek için Allah'ın onları var etmesine muhtaçtır. Bir kudretin, bir gücün onları var etmesine muhtaçtır. E, varlık yani vücut, vücut, var olma biçimi diyelim iki türlüdür diyor. E, birinci tür varlığı başkasından olandır. Bunlar kim? Arkadaşlar bunlar Allah Teala dışındaki bütün varlıklar. Yani mahlukat. Varlığı başkasından olan. Bunun varlığı ödünçtür. Bu varlığın zatı yani e, bu kim olsun? Mesela ben olayım veya işte şu anda kullandığım bu cihaz olsun. Her neyse yani bu dünyadaki bütün varlıklar, cinler, melekler fark etmez. Bunun aslı yokluktur. Bu varlığın aslı zatının, yani kendi zatına kalsaydı var olamayacaktı. Onun aslı yokluktur. Yokluktan ibarettir. Onun vechinden başka her şey helak olucudur ayetini koy delil getiriyor burada. Kasas suresinin 88. ayeti Kullu şeyin halikun illa vech. Allah'ın zatından başka her şey helak olacaktır. Yokluğa dönecektir yani. Herhangi bir vakitte değil, ezelen ve ebeden her daim helak olucudur. Bu varlığın bir türü. Varlığın ikinci türü varlığı kendi zatından olandır. Hakiki nur Allah olduğu gibi hakiki mevcut da Allah Teala'dır. İşte az önce söylediğini şimdi böyle açıklamış oldu arkadaşlar. Allah'ın varlığına mutlak varlık diyor. Allah Teala'nın dışında var olduğunu düşünen, düşündüğümüz bütün varlıklara da varlığı Allah'a bağlı olan e, mecazi varlık. Yani kendine kalsaydı asla var olması mümkün değildi. Ancak Allah'ın onu var etmesi lazım var olabilmesi için. İşte bu idrake, varan, bu idrake varan hakikatin ne olduğu, gerçek varlığın ne olduğunu idrak eden Arif, varlıkta vahidi haktan başkasını görmez bahda e, varlığın birliği değil mi e, meselesine doğru gidiyoruz bu durumda kesret zahil olup mutlak teklik içinde müstarak olurlar bu arifler Bunlar işte havas havas olanlar. Yani her şeyde, her yerde vahdet-i vücut dediğimiz şey ama onlardan ayrıldığı noktayı da burada açıklayacak. Ben o konuda işin ehli olmadığım için o tartışmalara hiç girmeyeceğim. Ee, çok böyle mutedil bir çizgide Gazali o vahdet-i vücut meselesinde yorumlamış olacak bana göre. Ee, bir hakiki arif, hakikat semasına yükselen arif, hakiki arif demeyelim hakikatin Gerçek mahiyetini kavramış olan, var olmanın ne demek olduğunu kavramış olan Arif, varlıkta vahidi, haktan başka bir şey görmez. Bu durumda kesret zahil olur. Yani o çokluk, işte yara, mahluk, çeşitlilik, onlar hepsi gider, her şey... Tek bir bakış açısıyla görürler, teklik tevhide ulaşırlar yani, teklik içinde müstarak olurlar, aynadaki suretini aynanın sureti sanıp aklın hakimiyetinden çıkar, bu durumdaki kişiye mecaz diliyle ittihat, hakikat diliyle tevhid denir. Bu duruma ulaşmış olmaya, bu mertebeye yani. Enal hak ve benzeri sözler bu, bu durumdaki kişilerin sözleridir ama bunlara şatiyat deniyor. Bunlar öyle bir mevkidedirler ki, ya şatiyat hani nasıl diyeyim, bu tevhid denizine gar koldukları zaman bunlar alemde Allah'ın varlığından başka hiçbir şey görmez hale geldikleri zaman bizim gibi insanların avamın, havasın hatta anlayamayacakları Sufilerin diliyle söyleyelim Zahir ehlinin anlay hakikatini anlayamayacağı bir takım sözler söylerler Bu sözler tevil edilmedikçe din ve şeriat çerçevesine sığmaz İşte Gazali diyor ki kendilerinde Allah'tan başkası kalmamıştır Bunlar öyle bir mertebededirler ki içlerinde varlıklarında Allah'tan başkası kalmamıştır Tam bir sarhoşluk halidir bu manevi bir sarhoşluk tabii. Bu haldeki sözler söylenmez, gizlenir. Bu haldeyken kendini bilmediği gibi kendini bilmediğini de bilmez. Zira o Arif diyor. Şimdi hakikatin ve varlığın aslında tek olduğunu ve nurun Asıl nurun da nurunu bir başkasından almaya muhtaç olmayan, asıl varlık Allah olduğu gibi kendisini var edecek bir başkasına muhtaç olmayan asıl varlık Allah olduğu gibi asıl nur da yüce Rabbimizdir dedikten sonra Allah Teala nasıl göklerin ve yerin nuru olur sorusunu soruyor birinci bölümü tamamlarken, birinci faslı tamamlarken, yani Allahu nuru dema ve Allah göklerin ve yerin nurudur dedik ya, bu nasıl oluyor diye soruyor ve nuru üç ayrıyor arkadaşlar. Burada şema biraz karışık, şöyle size göstereyim. O yüzden e, dikkatle e, takip etmenizi rica ediyorum. Ben de inşallah karıştırmadan anlatırım. Bir defa nur üç ayrılıyor. Arkadaşlar en başta birincisi varlıkların kendisiyle zuhur ettiği şey yani ışık. Onu anlattık geçen sefer. Işık olmadan zifiri karanlık olsa, bu görme engellilerin hayatını nasıl yaşadığını tecrübe edebilmeniz için yapılmış bir çalışma vardı. Katıldınız mı bilmiyorum. Tam bir karanlığa girdiğinizde, ben ona katılmıştım o çalışmaya, nasıl, onların nasıl yaşadığını, sadece seslerle nasıl hareket edebildiklerini, gerçekten hiçbir şey görmemenin, zifiri karanlığın ne demek olduğunu, tecrübe ediyorsunuz. İşte eşyan, orada da bir sürü şeyler var ama hiçbir şey görmüyoruz. Eşyayı bize gösteren şey ışıktır. İşte bu nurun birinci kısmı. İkinci kısım, varlıkların kendisiyle ve kendisi için zuhur ettiği şey. Bu da akıldır. E, varlıkların kendisiyle zuhur ettiği şey, işte akıl yani idrak, o e, gözümüze çarpan o varlığı, ışığını gözümüze yansıtan o varlığı görmemizi, anlamamızı, sınıflandırmamızı, tanımlamamızı ve ne olduğuna karar vermemizi sağlayan kuvvet, akıl nuru yani. İkincisi bu akıl nuru. E, çünkü varlıklar hem o akıl nuru sayesinde zuhur ediyor, hem de o akıl nuru için zuhur ediyor. Yani aklımıza hitap ediyor. Çünkü akıl olmadığında onların da bir şeyi olmuyor. Bir anlamı olmuyor. Çünkü onlara anlam veren biri olmuyor. İnşallah buralar anlaşılmıştır. Üçüncüsü, varlıkların kendisiyle, kendisi için ve kendisinden zuhur ettiği şey. Bu da Allah Teala'dır. Şimdi bu üç kademeyi tekrar edelim. Varlıkların kendisiyle zuhur ettiği şey, birinci kademedeki nur, bu ışık. İkincisi varlıkların kendisiyle ve kendisi için zuhur ettiği şey, bu akıl nuru, ruh yani. Bizim manevi tarafımız. Üçüncüsü ise varlıkların kendisiyle zuhur ediyor, varlıklar onunla zuhur ediyor, onun için zuhur ediyor ve ondan zuhur ediyor. Ondan geliyor bütün varlıklar. İşte bu da Allah Teala'dır. Ee, hakiki nur budur diyor. Şimdi oraya geçmeden önce ilk iki kademeyi tekrar hatırlayalım. Varlıkların kendisiyle zuhur ettiği şey yani ışık, varlıkların kendisiyle ve kendisi için zuhur ettiği şey yani akıl. Bunlar gökler ve yer, basar ve basirete yani his ve akla ait olan bu iki tabakanın nuru ile doludur. Yani gökler, yer, içindekiler, arasındakiler, her şey bu ikisine hitap eder. Bu ikisinin nuruyla doludur. İnsan süfli, insani, çok affedersiniz, insani süfli nurla alemin nizamı sağlanır. Bu nur, yani görme, anlama, idrak etme, sınıflandırma, tanımlama nuru varsa bizde, yani e, ışık var, eşya var, onu anlayan, idrak eden ve e, tanımlayan akıl var, ruh var. İşte bununla alemin nizamı, süfli alemin, yani varlık kategorisindeki en alt alemin, yani fizik alemin nizamı bununla sağlanır. İkinci kategorideki nur vardı ya, akıl nuru dediğimiz, yüce alem akli manevi nurlarla doludur. Yani yüce alemde o ışığın yansıtmasıyla ancak kendisini gösterebilecek olan maddi cisimlerden bahsetmiyoruz artık meleku aleminde. Akli manevi nurlarla doludur. Bunlar da meleklerin cevheridir. Melekler bir fizik varlığa ihtiyaçları olmadan sırf akli nur olarak var olurlar. Ruhi manevi nur olarak var olurlar. Ee, ve ulvi meleki nurla ulvi... Nizam alemin nizamı sağlanır. Yani bu nur da, bu manevi nur da melekut aleminin nizamını sağlar. Üçüncü nur neydi? Var, e, varlıklar kendisiyle, kendisi için ve kendisinden zuhur eden nur. Yani nurun asıl kaynağı Yüce Allah. Hakiki nur budur. Kendisinin üstünde ona kaynak ve yardımcı olacak başka bir nur yoktur. İlk nurdur. Nurların nuru, kaynağı ve menbaıdır. Bütün varlıklar nurunu ondan alır. Yani o bakın, şimdi bakın arkadaşlar, bunlar böyle çok spekülatif sözler gibi geliyor değil mi? Halbuki mesela ben bunları okuduğum zaman e, bunun çok doğal ve e, zorunlu ve pratik bir sonucu var. O da ne biliyor musunuz? Mesela ilk aklıma geleni söylüyorum. Belki yüzlerce böyle sonucu var. Belki alemde cereyan eden bütün hadiseler belki bu, bu, burayı idrak etmemize bağlı. Şimdi bir insan Allah'ın gökleri, Allah'ı inkar ettiğinde, Tanrı'yı inkar ettiğinde, Yaratıcı'yı inkar ettiğinde arkadaşlar, bu nurla yani bütün varlığı ayakta tutan, bütün varlığın, devamı, ha kaynağı da menbaı da kendisi, devamı da kendisine bağlı olan süfli ve ulvi alemlerin nurları ondan gelen asıl kaynağı reddetmiş oluyorsunuz. Yani nurla bağınızı koparmış oluyorsunuz inkar ettiğinizde arkadaşlar. O yüzden mesela ben hiç yadırgamıyorum. Allah'ı inkar eden birinin dünyada ne yapmış olursa olsun ahirette e, yok sayılacağı yani ahirette bir karşılık bekleyemeyeceği yaptıklarında. Bu, bu bana çok anlamlı geliyor. E, daha doğrusu anlamsız gelmiyor. Öyle diyelim. Yoksa bana ne adama allah Teala ne yaparsa yapsın. Ama bunu anlamakta zorlanmıyorum. Çünkü siz ee, bütün o sizin iki cihanınızı ve tamamen e, ulvi bir alem olan, metafizik bir alem olan boyut ötesi, yani bu yaşadığımız fizik boyutun ötesinde bir varlık, o, varlık alemi olan e, ahireti inkar ediyorsunuz. Orayı yaratanı, düzenleyeni, size bunun varlığını haber vereni inkar ediyorsunuz. Peki o zaman neden ondan bir karşılık bekliyorsunuz öbür tarafta? Anlatabildim mi burasını acaba? Yani şöyle düşünün, bu şuna benziyor. Hayatı boyunca okumuş, okumuş, okumuş yani iyilikler yapmışlar ya bunlar. Öyle diyorlar işte bu kâfir ama çok iyilik yapmış. Hayatı boyunca çok okumuş, işte notlar almış, her tarafa fişler yapmış, işte kütüphane kurmuş vesaire. Ama bunları bir hedefte birleştirememiş. Ortaya bir eser koyamamış. Böyle çok şey, e, obur okuyucular var arkadaşlar. Ben ben de e, onlara yakın dur duruyorum yani. İşte ucundan kenarından kurtarmaya çalışıyoruz e, arkadaşlar. Yani e, yaptığımız amer yaptığımız bütün iyilikleri Allah'a Allah'ın rızasıyla Allah'ın nuruyla bağlayamadığımız zaman. İşte rüya karıştığı zaman, insanlar için yaptığımız zaman, o, bağla, o ihlası temin edemediğimiz zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? O amelleri nurdan mahrum bırakıyoruz. Nurun mukabili neydi az önce söyledi. Nurun mukabili ademdir, yokluktur yani. Çünkü bütün varlık Allah'ın nurunun tecellisiyle meydana gelir, meydana gelmiştir. Siz o nurla bağınızı koptuğunuzda, kopardığınızda bilinçli bir şekilde ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizi yokluğa, hiçliğe, bütün amellerinizi hiçliğe mahkum etmiş oluyorsunuz. Çok anlaşılır bir şey aslında. Nizam böyle kurulmuşsa bu nizamın doğal sonucunun öyle olması. Nurların nuru kaynağı ve menbaıdır. allah Teala bütün varlıklar nurunu ondan alır. Zuhurunun şiddetinden dolayı aşikar değildir. Bunu anlattık Elmalıhan. Yani o kadar şiddetlidir ki Allah'ın nurunun varlığı göremiyoruz. Hani güneşe baktığımızda hiçbir şey göremediğimiz gibi. Yazın işte tam öğlen vaktinde veya çok kuvvetli bir ışığa baktığımızda kör olmanız gibi. Göz her şeyi zahiri nur vasıtasıyla gördüğü gibi basiret de her şeyi Allah ile görür. Burası çok önemli arkadaşlar. E, pratikte yani çok kabaca olacak tabii benim sözlerim yakışmıyor bile bunu yorumlarken ama artık eliniz mahkum yani beni seçmişsiniz dinliyorsunuz. E, pratikte arkadaşlar bu şu demek. Allah Teala'yı içine katmadığınız hiçbir düşünme biçimi basiretli bir düşünce üretemez, nurlu bir düşünce üretemez. Yani işte neyi, ne, neyi nasıl yapacağım mesela diyor ki şimdi e, bana böyle çok şeyler geliyor, sorular geliyor. Çok üzgünüm o konuda ama e, üzülmekten de vazgeçiyorum çünkü herkes kendi yolunu kendisi seçecek arkadaşlar yani. Diyor ki mesela bakın e, örtünme ile ilgili. Ben diyor örtündüğümde e, güzel olmadığımı hissediyorum diyor. Arkadaşlar kim dedi ki güzel olacağız diye örtüneceğimize? Yani örtünme meselesinin içinden Allah inancını, ahiret inancını çıkarın. O zaman örtüllerin gerizekalı olması lazım yani. Çok <gülüyor> sakat e, kafa yapılarının olması lazım. Birisi bana seneler seneler önce, Fenerbahçe Camii'nde dedi ki, yani bu dediğim belki 30 sene önce, ee, siz dedi başınızı örtmek için rabıta örgütünden her ay 100 dolar alıyormuşsunuz dedi. Yani nurdan koptuğunuz, bakın Allah'ı işin içine katmadığınız zaman arkadaşlar, yani o formülde ya bu niye örtünüyor? Hani Allah yok, ayet yok, Kur'an yok, inanmıyorsun o zaman anlaşılır değil gerçekten. Nasıl açıklarsın ki bunu yani? İşte başına gelen bir kazayı nasıl açıklarsın? Kaderle ilgili bazı konuları nasıl açıklarsın? Allah yoksa, ahiret yoksa. Ya şarteli indireceksin, hiç üzerinde düşünmeden böyle hayvan gibi yaşayacaksın. Ya nasıl açıklayacaksın yani? Dedim ki, 100 dolara örtünüyormuşsunuz deyince ayda. 30 sene öncesinden bahsediyoruz tabii. Arkadaşlar bana e, hatıralarım da vardır yani. Okuma yazmanız var mı diye soranlar oldu topluk, toplum içinde. Yani hani örtülüyoruz ya okuma yazmanız var mı? E, veya işte bize biçilen bir takım statüler oluyor otomatikman. Yani biz o, e, daha bir yere girdiğimizde arkadaşlar yakın zamana kadar Zeki olduğumuzu, aklımızın da çalıştığını, okuduğumuzu işte belli kitapları da okuduğumuzu falan şey yapmak zorundaydık. Öncelikle eksiden başlıyorsun, yani önce bunları bir ispat etmen gerekiyor. Şimdi bugün e, Kırtasiyeden Büyüteç aldım. Küçük puntoları okuyamıyorum diye. Giderken kendime o kadar refleks haline gelmiş ki yani Kırtasiyeden Büyüteç isteyeceğim. Diyeyim ki dedim küçük puntoları okuyamıyorum. Punto kelimesini kullanırsam benim hani e, okuyup yazdığımı anlar. Bakın böyle bir refleks haline gelmiş. Kendimizi yani ben senin düşündüğün gibi biri değilim. Hani biraz okuyorum. Aklım eriyor diye. Şimdi Arkadaşlar ben o kadıncağıza dedim ki konu nasıl buraya geldi ve Nurla ne alakası var bağlayacağım dedim ki sizce dedim oradan baktığınız zaman ben biraz aptal gibi mi görünüyorum 100 dolara kesinlikle olmaz dedim yani Allah'a inanmayacağım ahirete inanmayacağım hesaba inanmayacağım Kur'an'a inanmayacağım ama birisi bana para verdi diye örtüleceğim ve böyle otomatik bu statüye ineceğim. Yani okuma yazmam var mı diye soracaklar. Ee, o statüye ineceğim otomatikman ve bunu ayda 100 dolar için yapacağım. Dedim ki 10 bin dolar olursa olabilirdim. Her ay 10 bin dolar verse birisi bana günah olmamak şartıyla inanmadığım bir şeyi yaparım. Yaparım ne var ki yani? Dese ki mesela her gün Yeşil giyeceksin. Tepeden tırnağa yeşil giyeceksin. Ee, sana ayda 10 bin dolar vereceğim. İyi para yani. Ben yaparım. Günahta değil. Kimseye de zararı yok. Yeşilin de güzel tonları var. Buluruz bir şeyler. yapıp Monokron mu deniyor? Aynı rengi böyle. Çeşitli tonlarda giyeriz. Ama 100 dolar için olmaz yani. Bu kadar mahrumiyete. 100 dolar için. Demek istediğim arkadaşlar Allah'ı işin içine katmadığımızda biz hiçbir, nasıl anlatayım, hiçbir olayı, bir işte başörtme olayını, dediğim gibi niçin dünyaya bazıları sakat geliyor olayını, kaderi, hiçbir şeyi anlayamayız. Ve basiret dediğimiz şey her şeyi Allah ile görmek demektir. Gazali'nin ifadesi. Şimdi bu birinci faslın özetiydi arkadaşlar. İkinci fasılda Gazali az önce saydığım okudum ayet kelimeyi size, ayetin içindeki benzetmeler. Mişkat, misbah, zücace, şecere, zeyt ve nar kavramları hakkındadır diyor bu fasıl diyor. O benzetmeleri bize açıklayacak. Her birinin ne anlama geldiğini açıklamaya girişmeden önce benzetme yapmakla ilgili bir ön bilgi veriyor. Yani benzetme yapmak niçin e, önemlidir? Allah niçin misaller verir, benzetmeler yapar? E, diyor ki burada temsilin sırrı ve metodu. Temsil, benzetme yapmak, misal vermek demek başlığı altında. Diyor ki iki alem vardır diyor varlıkta. Ruhani, alem, cismani alem. Ruhani alem hissi, ulvi, mülk ve şehadet alemidir. Cismani alem akli, süfli, gayb ve me melekut alemidir. Kendi varlıkları açısından ruhani ve cismani İdrak eden göz açısından hissi ve akli, birbirleriyle ilişkileri açısından ulvi ve süfli diye ayrılırlar. Anlaşıldı mı burası arkadaşlar? İki tane alem var. Biri cismani, biri ruhani. Kendi varlıkları açısından cismani ve ruhani diye ikiye ayrılıyor. Onu idrak eden göz açısından akli ve hissi diye ikiye ayrılıyor. Birbirleriyle ilişkileri bakımından süfli ve ulvi diye ikiye ayrılıyor. Birinci saydıklarım hep cismani olan alemin sıfatları. Ruhani olan aleme mülk yok bu ters arkadaşlar. cismani olan aleme mülk ve şehadet alemi, ruhani olan aleme gayb ve melekut alemi diyoruz. Şimdi arkadaşlar cismani alem Ruhani aleme giden bir merdivendir. Biz eğer aralarında bir bağ olmasaydı süfli olandan ulvi olana yükselmek imkansız olurdu diyor. Aralarında bir bağ olmasaydı biz hiçbir zaman aklımız, hayalimiz, idrak kapasitemiz, sezgilerimiz, kalbimiz hiçbir zaman ulvi bir alemi tahayyül edemezdi. Aralarında bir bağ olmasaydı. Bu aralarındaki bağ sayesinde mülk ve şehadet alemindeki bir şey öbür alemdeki bir şeyin misali olur. Yani mülk ve şehadet alemi bu, bu dünya. Cismani alem arkadaşlar. Bu cismani alemdeki her şey aralarındaki bağ sebebiyle o ruhani alemdeki bir şeyin misalidir. O yüzden mesela cennet bize dünyadan misaller verilerek anlatılıyor. Halbuki cennet e, ruhani aleme ait bir yer. Orası ruhani bir alem. Yani cennetin cennetin fiziği yoktur demiyorum. Ama kendine mahsus. Orası başka bir boyut yani. En azından şu anda benim için. Şu anda benim için orası metafizik. Dolayısıyla benim cenneti anlamam için bu dünyadan benzer, oraya benzer olanlarla benim zihnim cenneti anlamaya hazır hale getiriliyor. Anlaşıldı inşallah. Bunun olması için, yani bunun dediği şey ne? İki alem arasındaki bu ilişkinin kurulup, bu e, ulvi alemdeki her şeyin benzerinin süfli alemde olması için aslı ile arasında mümaselet ve mutabakat şartı vardır. Yani e, ruhlar aleminde, manevi alemde, ruhani alemde olan, bir gerçekliğin bu alemdeki, şu anda bizim içinde bulunduğumuz alemdeki herhangi bir şeye benzetilmesi için aralarında bir benzerlik ve mutabakat, bir uyum olması lazım. Tabir ilmi de bunun yöntemini bilmek demektir. Mesela rüyalarımız da manevi aleme aittir. Rüyayı tabir etmek de işte o manevi alemdeki görüntülerin bu gerçek alemde neye karşılık geldiğini bilebilmek demektir. İlmi, tabir dediğimiz şey budur. Bu bağ, yani ulvi alemle süfli alem arasındaki bu benzerlik ve mutabakat, oradaki bazı şeyleri, buradaki bazı şeylere benzeterek orayı anlamaya Yardımcı oluyor ya bu benzetme. Bu bağ ve bu merdiven sayesinde zahirden yani dış fizikten metafiziğe, sırra intikal mümkün olur. Bundan zahiri hükümleri yok sayan, bak burada çok önemli bir e, hatırlatma yapıyor. Zahiri hükümleri yok sayan batınilerin görüşünde olduğumuz sanılmasın diyor burada Gazali. Zahirle batını ayırıp batını yok sayan, Haşvi, eski ismiyle, zahirciler yani. Batınla yetinen batıni, bu ikisini birleştiren ise kamildir. Zahirle batını birleştirene kamil denir. İşte az önce söylediğim şey. Niçin örtünüyorum? Bunu anlamlandıramazsan, niçin namaz kılıyorum, niçin namaza duruyorum? Arkadaşlar kendini fişe takmak gibi bir şey namaza durmak. Bugün Martin Luther King'den bir söz okudum, çok acayip etkilendim. Yani şöyle acayip etkilendim. Bunun e, tabii ki kıyas kabul etmeyecek o, da, o kadar mükemmel olanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor. Ve yapıyor. Ama biz hani bugünün insanı Martin Luther King'den alıntı yaptığınızda vay be diyor. İşte onu her kitaba koyabiliyorsunuz, her kese söyleyebiliyorsunuz. Ama hadis olarak söyleyince hımm öyle mi ki deniyor. Söz şu, Martin Luther King diyor ki e, bugün çok fazla işim var, o halde dizlerimin üstünde bir saat daha fazla durmalıyım. Yani çok fazla işin, çok fazla sıkıntın, çok uğraşman gereken problemlerin varsa ibadetinin süresini biraz daha artırmalısın diyor. Biz peki Efendimiz'den neyi biliyoruz? Bir problemle karşılaştığında, bir sıkıntıyla karşılaştığında, bir üzüntüyle üzücü bir haber aldığında onun bir sünneti var ne yapıyor Efendimiz arkadaşlar? Hemen namaza duruyor. Bir tepki vermeden önce namaza duruyor. Ve namaz için ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi sellem? Çok söylüyorum. Bilal ya Habeşiye diyor ki eri ne ya Bilal. Namaz vakti yaklaşınca ezanı oku da bizi rahatlat ya Bilal diyor. E, dolayısıyla zahirle batını birleştiren arkadaşlar e, ne ibadeti lüzumsuz görüyor, ne efendim örtünmekte zorlanıyor, fizik olarak hepimiz zorlanıyoruz. Yani e, herhalde benim de bir biyolojim var yani bir bedenim var. Hepimiz zorlanıyoruz ama onun metafizik bağını kurabildiğiniz zaman bu size zor gelmiyor arkadaşlar. Onun için çocuklarımızın, gençlerimizin işte örtüyü nasıl anlatalım hocam? Örtüyü değil arkadaşlar, imanı ve Allah'a bağlanmayı anlatın ona hazır hale getirin. Çocuklarınızla örtün örtünmesi için uğraşıyorsunuz ama 2-3 cümle sonra imanı problemli olduğu ortaya çıkıyor. O çocukla biz konuştuğumuz zaman hiç farkında değiliz. Bizim çocuklarımız yaz, Müslümandırlar diye düşünüyoruz. Her neyse niye hep bu örneği veriyorum ben de bilmiyorum. Ee, zor giderek zor geldiği için insanlara herhalde. Kamil odur ki Marifetinin nuru, vera'ının nurunu söndürmez. Çünkü bir de bazıları var ya belli bir aşamayı geçtikten sonra işte bazı farzlar onlardan salkıt oluyormuş. Hani öyle bir mertebeleri yükseliyormuş ki maneviye alemde, ruhani alemde artık onların o farzlara uyması, yapması gerekmiyormuş. Bazıları da böyle söylüyorlar. Farzları yerine getirmemek veya haramları işliyor olmak onlara bir zarar vermiyormuş. Çünkü mertebeleri çok yüksek olduğu için. Gazali diyor ki e, kamil insan, insanı kamil, zahirle batını birleştirendir. Kamil odur ki, bunu ezberlememiz lazım. Kamil odur ki marifetinin nuru, yani marifeti arttıkça, marifet nurlarına mazhar oldukça veraının nuru sönmez. Vera takva demektir arkadaşlar. Takvasının, Allah korkusunun, yani Allah'a yakınlığı arttıkça Allah'a saygısı ve korkusu artan kamildir arkadaşlar. Yoksa yani şöyle düşünün, bir makam sahibi, bunun da örneklerini gördük hayatta, aman ha bu da insan ilişkileriyle ilgili bir e, tavsiye olsun size. E, arkadaşlar bir makam sahibi e, tenezzül buyurur, sizin yakınına alır. Bu makam sahibi yani yaşı büyük bile olabilir, illa hani bir herhangi bir e, devlet makamından bahsetmiyorum. Yaşı büyük biri olur, toplumda çok saygın biri olur, bir hoca olur, bir alimimiz olur, bir yazar olur, fark etmez. Herhangi biri size bir teveccüh gösterir, bir tenezzül gösterir, e, itibar eder ve yakınında bulundurur sizi. Eğer saygısızlık yaparsanız arkadaşlar, yani kanka olduk zannederseniz ve sınırı aşarsanız hemen uzaklaştırır. Yani şöyle uzak, darılmaz onlar, onlar bunu çok iyi bilirler. Çok iyi bilirler. Hemen o mesafeyi koyar. Bakar ki bu yakınlığı kaldıramayacak. Arkadaşlar yakın olmak demek saygısız olmak demek değildir. Yakınlık arttıkça saygı artar. Tanıma arttıkça heybet artar. Ona duyduğunuz saygı artar. Efendim ve vera, veranız artar. Musa'ya ayakkabılarını çıkar demdiğinde bu emre zahiren ayakkabılarını çıkararak, batınende iki alemi yani dünya ve ahireti terk ederek uyumuştur. Ayakkabılarını çıkar. Fakla <fâhlağne> emri emre, inneke bilvadil mukaddesi tuva. Sen mukaddes tuva vadisindesin. Ayakkabılarını çıkar dedi Allah Teala onunla hani o tecelli ettiği e, olay sırasında efendim çok müthiştir o Taha suresinde o sahne efendim oradaki mesela o iki ayakkabının hem bildiğimiz ayaktaki iki ayakkabı hem de dünyayı ve ahireti bırak benim karşındasın şu anda yani şu anda sen hani cennet ümidi cehennem korkusu onu bile geçtin yani geçtin anlamında boşver anlamında değil işte değil işte arkadaşlar orayı inşallah biz de bir gün hakkıyla kavrarız her hakkın yani diyor ki bu iki ayakkabı örneğinde zahirdeki misal hak, bunu sır, sırrı batında gerçekleştirmek ise hakikattir. Yani bir işin hakikatine varmanız, arkasındaki sırra ermeniz bir emrin, bir cümlenin, bir bilginin, söylenen bir sözün arkasındaki sırra ermeniz o sözün sizin için geçersiz olduğunu göstermez. Her hakkın bir hakikati olduğunu sizin hem hakka hem hakikate uymanız gerektiğini gösterir. Geldiğiniz mevki itibariyle. İşte insanı ı kamil de budur diyor. Kazanlar. Ve şu, e, Nur ayetinde geçen misallerin neye tekabül ettiğine gelirsek, işte Mişkat, Misbah vs. biliyorsunuz, bunu anlamak için ruhların mertebelerini bilmemiz gerekir. Bakayım şöyle süreye, bu ruhların mertebelerini de konuştuktan sonra inşallah üçüncü fasılda bırakırız. E, ruhların mertebelerini bilmemiz gerekir, bu da beştir, beş çeşit, beş mertebededir ruhlar. Efendim, ve her bir ruh mertebesine, işte o ayette geçen Mişkat, Müsbah, Züccace vesaire Onların her bir ruh mertebesine karşılık geldiğini söyleyecek. Has, birinci derecede hassas ruh, yani hisleri, hassas ruh, biz hassas deyince çok üst bir mertebe anlıyoruz. Buna da inşallah bir vesileyle değinelim arkadaşlar. Has, hassas olmak, bizim günlük dilde kullandığımız hassaslık bir mertebe değildir, bir zafiyettir arkadaşlar. Kendini kontrol edemiyor demektir. Bu benim kanaatim. Yani hassa, çok hassas, çok hassas. O yüzden alıngan. Hayır efendim yani. O, o bir mertebe değil. Hepimiz hassasız. Hepimiz bize yapılan bir e, küçümsemeyi, bir e, efendim uzaklaştırmayı vesaire yani bir tahkiri anlayabiliyoruz yani. Az çok kafası çalışan herkes. Biz onunla hareket etmiyoruz. Onu anlıyoruz ama onun yani inşallah öyleyimdir kendimi hemen bir yere yerleştirmiş oldum. Onunla hareket etmiyoruz. Yani o o mesela ben e, bana hava atan herkesi çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Yani çok o hava atma halini çok iyi kavrayabiliyorum. Ama aldırmıyor. Aldırmıyorum yani. E, şimdi buna aldıran üzülen mi daha mertebesi? Şey oluyor, ali oluyor yani üzüldüğümüz zaman, ona aldırdığımız zaman, onu kafaya taktığımız zaman mı daha böyle insanlıkta yüksek bir düzeyde veya kapasitemiz daha yüksek bir düzeyde olduğunu mu gösteriyor? İşte burada hassas ruh arkadaşlar bizim günlük dilde kullandığımız hassas ruh değil, alıcıları beş duyuyla sınırlı olan hayvani ruh demektir diyor. Buradaki hassas çünkü hislerle ilgili. Dokunma duyusu, görme duyusu, işitme duyusu, koklama duyusu ve tatma duyusu. Havasız silimeden bahsediyor. Buna süt çocuğunun ruhu diyor. Yani daha yeni doğan çocuk bu, bu duyuları onda da çalışıyor en alt mertebe. Ruhun en alt mertebesi. Buna Bunun misali Mişkat'tır diyor. Bu ruhun misali. Mişkat neydi? Kandilin konduğu duvardaki oyuk. En Hani orada ışık falan yok. Sadece oraya kandil konacak diye bir oyuk yapılmış. Yani ışık konmaya müsait bir yer. Ama orada ışık yok henüz. İkinci mertebe hayali ruh. Duyuların getirdiğini alıp gerektiğinde üstteki akli ruha iletmek üzere saklayan. Yani eşyanın sürekliliğini kavrayan. Eşyanın sürekliliğini kavramak bebeklerde çok önemli bir aşamadır. Yani odadan çıkan birinin kaybolmayacağını bilir. O yüzden de ağlamaz. Ve istediği şey saklanınca onu unutmaz. Mesela bir şeyi arkanıza koyduğunuzda bebek daha ilk aşamadaysa o yok oldu zanneder, gitti zanneder. Ama arkanıza koyduğunuz şeyin orada olduğunu bildiğinde işte bu ikinci aşamaya gelmiş demektir. Ee, diyor ki bununla ilgili, benzetmeyle ilgili, e, süfli alemin hamurundan olan bu ruh kesif, saf ve marifeti zapt etmesi cihetiyle zücaceye benzer. O kristale benzer. Akli ruh Yetiş, üçüncü mertebeye geldik. Yetişkin insanda bulunur. Zaruri, külli bilgileri bununla idrak ederiz. Yani e, tüme varım, tüm gelim yapabilen, çıkarımlar yapabilen, e, olayları birleştirip sentez, analiz yapabilen akıl. Marifetin idraki bununla olduğu için mısbaha benzer bu diyor. Işık, e, peygamberlerin aydınlatıcı kandil olması örneğini veriyor burada. Dördüncüsü fikri ruh. Yani bakın şimdi bir dünyaya yeni gelmiş bebek, iki eşyanın sürekliliğini kavrayabilen bir aşama kat etmiş olan bebek. Üçüncüsü yetişkin zekası, yetişkin aklı. Dördüncüsü fikri ruh, dördüncü kademe. Salt akli bilgileri alıp bunlardan sonsuza kadar yeni sonuçlar çıkarabilen ruh. Spekül spekülatif bilgiyi üretebilen ruh, felsefe yapabilen e, ruh dallara ayrılması ve her daldan yeni dallar çıkması nedeniyle de şecereye benzetiyor bunu. E, o zeytin ağacına benzetiyor e, ayetteki. Ve beşinci mertebe nebevi ruh. Peygamberlere ve bazı velilere mahsustur. Akni ve fikri ruhların idrakten aciz kaldığı Rabbani marifetler bunun vasıtasıyla açığa çıkar. Buna da Neredeyse ateş değmeden kendi kendine tutuşan zeyittir diyor ayetteki Hat, e, oradaki ateş nedir vahiy arkadaşlar Evet insanlardaki bu derecelerin alameti nerede ortaya çıkar yani insanlardan bazıları yaş itibariyle 20-30 olur ama belki de sadece ikinci aşamada kaldı ruh itibarıyla. Yani yaş, akıl yaşta değil baştadır demişler. Dolayısıyla bu beş aşama mesela işte zeka özürlü olanlar daha birinci seviyede kalabiliyorlar. İdrak edemiyorlar eşyayı. Eşyanın bütünlüğünü kavrayamıyorlar. Efendim insanların bu derecelerden hangisinde olduğunu nereden biliriz? Çok güzel bir soru soruyor ve şahane bir anahtarla cevap veriyor arkadaşlar. Şiir, zevk ve estetik konularında onların zekalarının, ruhlarının derecesini anlarız diyor. Şiirden zevk alıyor mu? Hatta e, musiki konusuna, oyun maddesine, İslam Aspöbeti'nde oyun maddesine bakarsanız, orada Gazali'nin arkadaşlar müzikten zevk almayanın, Mursuki'den, güzel Mursuki'den zevk almayanın e, hayvan derekesinde olduğunu söylüyor. Hatta bazı hayvanlar bile Mursuki'den zevk alıyorlar değil mi? Kimisi işte bu ruhların kimisi diğerinden üstün olduğu için nurun ala nur denmiştir. Nur üstüne nur denmiştir. Bu misal ancak müminler, peygamberler ve veliler için geçerlidir. Tekrar ediyorum, yani nurun ala nur kimlerdir? Peygamber, müminler, peygamberler ve veliler. Çünkü nur hidayet eder. Size nur geldiğinde hidayete erersiniz. Doğruyu görürsünüz. Yani çok açık zaten bu, aydınlanırsınız. Aydınlandım ya diyoruz ya günlük hayatta bazen. Öyle. Bu yola girmemiş olan, Arkadaşlar hemen arkadaki ayetlerde gelecek, bu Nur ayetinden sonraki ayetlerde, karanlık bir denizde gibidir. Bu kat kat karanlık yakındakini dahi göremez hale getirdiği için insanı, işte o benim anlattığım karanlıkla diyalog e, deneyimiydi, kafirler Hazreti Peygamber'in yanında yaşadıkları halde onu bilememişlerdir. Niye? Çünkü karanlık içindeler. Nur onlara tecelli etmedi. Peki, e yani nur tecelli etmediyse onların ne kabati var? Bunu ben ekleyeyim. Onların ne kabahati var değil mi? Yani Allah onlara nuruyla tecelli etmemiş. Arkadaşlar, kalpler karardığı zaman Allah nuruyla tecelli etmez. Yoksa Allah hiç kimseye haksızlık yapmaz. Yani nura kapılarımızı biz kapatırız. Kalplerimizi karartarak. Kalplerin nasıl karardığı ile ilgili hadis-i şerif var biliyorsunuz açıklıyor. Ve men lam yec'alillahu lehu nuran fe lehu min nur. Bundan sonra gelecek ayet kelimede ki kim ki Allah ona bir nur var etmediyse onun hiçbir nuru yoktur. Yani Allah bir insanın kalbine iman nurunu bakın vahiy nurunu. Yani hani şimdi insan diyesi geliyor yani bu dini bazı şeyleri sorgulayan ve çok rahat bir şekilde e, sorgulayabiliriz hikmet anlamak için ama böyle terbiyesizce hani e, saldıranlar veyahut da e, rahatsız olanlar yani e, dinin hakikatinden dini hakikatlerden rahatsız olanlar için yani bir düşünün yani sen Allah için ne düşünüyorsun ya Allah bir şeyi emretmişse Allah bir şeyi gerekli görmüşse, Allah bir şeyin doğrusunun bu olduğunu söylemişse, nasıl sen karşı fikir beyan edebilirsin? Ha, hiç mi günah işlemeyeceğiz? Günah işleriz ama müdafaa etme. Günahını müdafaa etme, yanlış yapıyorum de. Evet, böylece arkadaşlar üçüncü fasıla gelmiş olduk. Haftaya inşallah üçüncü fasılı şöyle hızlı bir şekilde toparlarız. Orası e, nispeten daha hem zor hem kolay. Efendim o, e, o tarifleri, misalleri vesaire geçmiş olduk. E, i̇sabet oldu haftaya kalması. Çünkü ayetin son cümleleriyle ondan sonraki bölümün e, ele aldığı konular birbiriyle çok alakalı. Oradan devam ederiz inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum şimdiden.